Madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride katîyen bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir, geziyorlar. Birden Kur'an-ı Hakîm'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Kuddis-ı Hazretleri'nin irşâdı o hazin halet sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılab etti. Şöyle ki: O hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki: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 Senin için İstanbul'a gitmek, hazin bir firak, elîn bir iftirak değil. Hem de geldin memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtınalı kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de, senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinden yüzde doksan dokuzu, sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var, onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar, yani o ervah-ı eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alemi berzah tabakatında geziyorlar, diye ihtar edildi. Evet, bu hakikati, Kur'an ve iman o derece kat'î bir surette ispat etmiştir ki, bütün bütün kalpsiz, ruhsuz olmazsa, Yahut dalalet kalbini boğmamış ise, görüyor gibi inanmak gerektir. Çünkü, bu dünyayı hadsiz enva-ı lütuf ve ihsanatıyla böyle tezyin edip, mükrimane ve şefikane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'i şeyleri dahi muhafaza eden bir sani-i kerim ve rahim, masnuatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnuğu olan insanı, elbette ve bilbedahe, sureten göründüğü gibi, böyle merhametsiz, akıbetsiz idam etmez, mahvetmez, zayi etmez. Belki bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi, başka bir hayatta sümbül vermek için, hâlık Rahim, o sevdiği masnûnu, bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar. Haşiye, bu hakikat, iki kere iki dört eder derecesinde, sair risalelerde, hususan 10. ve 29. sözlerde ispat edilmiştir. İşte bu ihtar-ı Kur'ani'yi aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muâşiretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam kuddises sırruhu fütuhul gaybıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşit olduğu gibi İmam Rabbani de mektubatıyla bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvakından çekildiğimden ve hayat-ı sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum, Allah'a şükrettim. 11. rica. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman rahmetullahi aleyh ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayatı dünyeviye ciyetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum, darülhikmette mesleki ilmiyeme münasip en ali bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyin mükemmeldi. Merhum birader Zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evlad-ı maneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım. Saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden, esarette, kosturmadaki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak, kalben merbut olduğum,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 Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum. Her neyse ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayeti acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tebehümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: Madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir bâkîsermedî, bir kadiri ezeli lazım diyerek taharriye başladım. O vakit her şeyden evvel Eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. Ma süf, o vakte kadar ulûm felsefeyi, ulûm İslamiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm felsefeyi pek yanlış olarak madeni i ve medare ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler, ruhumu pek çok fazla kirletmiş ve terakkiyat maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenabı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmeti kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle, fununu hikmetten gelen zulümatı ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerden nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen ve la ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsebeden aldıkları derse istinat ederek, akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye, lillahilhamd, kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifa edip, Burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için, binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki, gençliğinde hikmeti i ecnebiye veya fünun medeniye namı altındaki kısmen dalalet, kısmen malayaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın, tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, mu felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki bu kainattaki eşyanın tabiat ile bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. meyveyi ağaçtan hububatı topraktan istemeli. En cüz en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit Nuru Kur'an ile sırlı tevhid şu gelecek suretle inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nepsime dedi. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün kainat hâlıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar, bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek, tavuktan sanatça ileri geçmezse de geri de kalmaz. Öyleyse büyük-küçük tefrik edilmeyecek, ya bütünü esbab maddiyeye taksim edilecek, veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi, bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata, yani bir kadiri ezeliye verilse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi, her şeyi ihata ediyor, ve madem ilminde her şeyin miktarı taayün ediyor, ve madem bil müşahede her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz sanatını masnûlar vücuda geliyor, ve madem o kadir alimin bir kibrit çakar gibi emri kün feyekün ile hangi şey olursa olsun icat edebildiğini hatsiz kuvvetli deliller ile çok risalelerde beyan ettiğimiz, ve hususan yirminci mektup ve 23. lem'anın ahirinde ispat edildiği gibi, hadsiz bir kudreti var. Elbette, bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık, o ihatay ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Mesela, nasıl ki göze görülmeyen edzalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir edza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de, o kadiri ezeliyinin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile taayün ediyor. O kadiri mutlak, emri künfeykûn ile, o hatsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen edza gibi, gayet kolay ve suhulet ile kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu hariciyi verir, göze gösterir nukuşu hikmetini okutturur. Eğer bütün eşya birden o Kadiri Ezeli'ye ve Alimi küllişeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizan ile toplamak lazım gelmekle beraber, o küçücük sineğin vücudunda çalışan zerreler o sineğin sırr-ı ve kemal-i sanatını bütün dekaiki ile bilmekle olabilir. Çünkü Esbabı ı tabiiye ile esbabı ı maddiye bil bedahe ve umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Öyle ise herhalde onlar icat etse elbette toplayacak. Madem toplayacak hangi zihayat olursa olsun ekser anasır ve envaından numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hülasası, bir çekirdeği hükmündedir. Elbette o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zihni hayatı bütün ruhi zeminden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizan ile ölçüp toplattırmak lazım geliyor. Ve madem esbabı tabiye cahildir, camittir, bir ilmi yoktur ki bir plan, bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin, ona göre manevi kalıba gelen zerratı eritip döksün. Ta dağılmasın, intizamını bozmasın. Halbuki her şeyin şekli, heyeti, hadsiz tarzlarda olabildiği için, hadsiz hat ve hesaba gelmez eşkaller, miktarlar içinde bir tek şekil ve miktarda sel gibi akan anasırın zerreleri dağılmayarak, muntazaman, miktarsız, kalıpsız, birbiri üstünde kütle halinde durdurmak ve zihayata muntazam bir vücut vermek, ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet, bu hakikata binaen, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُكُوا ذُبَابًا Haşiye, Allah'tan başka, bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halk edemezler. Bu ayeti azime'nin azîmenin sırrıyla, bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, bir tek sineğin vücudunu, ve o vücudun cihazatını mizanı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktarı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Öyle ise bilbedahe esbab bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikileri başkadır. Evet öyle bir sahibi hakikileri var ki, Mahkukum valla bahtukum illa kenepsin vahide. Ayetinin sırrı ile bütün zeminin yüzündeki zi bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı bir tek çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emri kün feyeküne malik olduğundan ve her baharda hadsiz mevcudatı bahariyenin maddi unsuriyesinden başka hadsiz sıfat ve ahval ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden, ve ilminde her şeyin planı, modeli, fihristesi ve programı taayyün ettiğinden, ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırmaz.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 ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir bürhan ile şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu. Belil tam imana geldi ve dedi ki: Evet bana öyle bir halik ve Rabb lazım ki en küçük hatıratı kalbimi ve en hafi niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet ebediyeyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineyi halk ettiği gibi semavatı da icat edecek, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineyi halk edemeyen Hatıratı kalbime müdahale edemez. niyaz ruhumu işitemez. Semavatı halk etmeyen saadet-i ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatıratı kalbimi ıslah eder, hem cevvi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete tebdil edip cenneti yapıp kapısını bana açar, haydi gir der. İşte ey nefsim gibi betbahlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefi ve ecnebi فنununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim. Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen, La ilahe ilâhe illallâh" ferman-ı ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tegayyür etmez bir rüknü imaniyi anlayınız ki nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder.